ve bil islami dina ve bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve muhterem kardeşlerim çok değerli misafirler ve bizleri ekran başında seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti bereketi mağfireti ve selamı Sizlerin üzerine olsun. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem dostlar ve kıymetli hazirun, Dünya ve Ukba saadetini temin etmek için gönderilen Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenmek için sarf etmiş olduğunuz bütün eforlarınıza, gayretlerinize Allahu u Azimuşşan hayırla muavele buyursun inşallah rahman. Muhterem kardeşlerim bildiğiniz üzere Bakara Suresi'nin 93. ayeti kerimesinde kalmış idik. Ki bağlantıyı sağlayabilmek için 89, 90, 91 ve 92. ayetleri kısaca geçen hafta da mefhum olarak bir mana vermiştik. Hatırlayınız lütfen demiştik ki mefhum olarak Allah Subhanahu ve teala beni İsrail'e defaaten peygamberler gönderdi. Musa'yı gönderdi ve birçok peygamber gönderdi. Ve Allah Subhanahu ve teala beni İsrail'e peygamberle birlikte risaletler gönderdi. Ki geçtiğimiz haftada üzerinde ısrarla durmuştuk. Göndermesindeki gaye ise demiştik ki, o ayetlerin Allah Subhanahu ve Taala'nın vahyinin muhatabı olan o kavim, o insan, o topluluk hem dünyada hem de ukbada saadete ersin. Ve mefhum olarak bunun üzerinde durmuştuk. Ama ısrarla 91 ve 92. ayetlerde özellikle ırkçılık mevzusuna değinmiştik. Hatırlayınız lütfen. Çünkü Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini kabul etmemelerinin temelinde kendi bünyelerinden bir peygamberin çıkmış olmamasına ne yapmışlardı bağlamışlardı. Ve bunu neden veya nedensellik olarak göstermişlerdi. Ama ırkçılığın İslam'daki yerini de uzun uzun geçtiğimiz hafta ne yapmıştık anlatmaya gayret göstermiştik aziz dostlar. Bugün ise 93. ayeti kerimeden devam edecek olursak ayeti Kerime'nin metnini okumaya çalışacağım inşallah Rahman şöyle ki: بعدا أعوذ بالله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْتُورُ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرِبُوا ف۪ي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ا۪يمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Hatırlayın ki Tur dağının altında sizden söz almıştık. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar ise şöyle cevap vermişlerdi. İşittik ve isyan ettik. İnkarları sebebiyle kalplerine bu zağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Şimdi bu ayeti i kerimenin bizlere öğretisinin üzerinde duracak olursak muhterem kardeşlerim. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar semihna ve ata'na ifadesini benden defaatlerce duydunuz. Benden duymadıysanız da başka yerlerde meclislerde farklı şekillerde duyduk. Çünkü semi'na ve ata'na kavramı malum bir kavramdır. Ne demektir muhterem hazirun? İşittik ve itaat ettik. Bunun vakası bu. Bugün ise bu ayeti kerimeyi az önce sizlere tilavet ettim. Karşımıza ne çıktı? Semi'na ve asayna. Şimdi Semi'nâ ve ata'nâ, semi'nâ ve asaynâ, iki tane farklı zihniyet. Bugün masaya bunu yatıracağız inşallah rahman. İki tane farklı tablo, iki tane farklı anlayış. Semi'nâ ve ata'nâ'yı da bize öğreten Allah'tır. Semi'nâ ve asaynâ'nın keyfiyetini de bize öğreten Allah'tır. İki tane zihniyet. Belki Kur'an'ı kavramların en temellerini oluşturan kavramlar ve zihniyetlerden bir tanesi. Çünkü kulluk bunun üzerine oturuyor. Buna yaslanıyor kulluk aslında. Allah sana kulluğun gereği bir şeyleri emrediyor. Sen ise diyorsun ki: "Semi'na ya Rabbi." İkincisi senin elinde. Ya ata'na diyeceksin ya da asayna diyeceksin. Tercih senin. Kulluk buna yaslanır. Kulluk bunda temel bulur. Allah sana bildirir peygamberi vasıtasıyla. Ey kulun filan, ey kulun filan, bu risaletin ve vahyin muhatabı filan. Duydun mu Allah'ın emrini? İsmâ'u, bakın ayette geçiyor. Ne demek İsmâ'u? Sizi muhatap almış vahyi, siz de muhatap alın demek. Kulak verin vahye demek. Ondan sonra iki tane şık, tercih sizin. Ya atana, ya da asayına. Subhanallah. Vallahi bunun üzerinde otursak saatlerce konuşmaya müsaittir konu. Ama dedim ya biz iki tane zihniyetin bugün ana hatlarıyla anlamaya çalışacağız inşallahürahman. Ne dedik? Semi'na ve ta'na, semi'na ve asayna. İşittik ve itaat ettik, işittik ve isyan ettik. Şimdi semi'na ve ta'na'nın vakası şu. Bakın bir, semi'na ve ata'na vakası şu, işittik ve itaat ettik. Allah Subhanahu ve teala gerek bizden pe bizim peygamberimizden önceki peygamberler, gerekse bizim peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamı insanlığın kurtuluşu için peygamber olarak göndermiş ve onunla birlikte risalet bahşetmiştir. Ve Allah Subhanahu ve teala peygamberinin üzerinden aracılığıyla bizlerle konuşuyor değil mi? Ya eyühellezine amenu ayet böyle Yapmayın yahut da yapın Şimdi ismau diyor ayet Kulak verin size seslenen sizi muhatap alan vahye kulak verin Ondan sonra tercih sizin semi'na ve ata'na İşte ata'na burada nedir ben işittim ya Rabbi ve senin emrin doğrultusunda kulluk adına benden neyi istiyor ve emrediyorsan itaat ediyorum ya Rabbi. Semihna vata'nanın vakası bu. Onun için hepimiz zihnimizde kulluğumuzu ve hayatımızı gözlerimizin önünde canlandıralım. İsmâ'u kulak verin verdik. Yerine getiriyor muyuz? İtaat ediyor muyuz? Herkes nefsini sorgulasın. İkinci zihniyet ne idi? Semi'na ve asayna. İşte bu ayette geçtiği gibi. Subhanallah. İnanın. Vallahi ben bu ifadenin ağırlığının altında eziliyorum. Ne demek ya? Hem Allah Subhanahu wa Taala'nın seni yarattığına iman edeceksin. Peygamberine iman edeceksin. Beni İsrail adına söylüyorum. Yahudiler için söylüyorum. Allah Azza ve celle'ye Yaratıcı olarak iman ettiği halde sırtını dönenlere söylüyorum. Allah azza ve celle'nin hitabını ciddiye almayanlara söylüyorum. Ne demek ya? Bu nasıl bir cüretkarlık? Subhanallah Sen Allah azza ve celle'yi kainatın, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratıcısı olarak iman edeceksin. Ondan sonra da asayna diyeceksin. Olmaz. Ama işte böyle bir davranış ancak kimden beklenirdi? Beni İsrail'den beklenirdi. Böyle bir tutumuyla bize aslında kulluğun hassasiyetlerini öğretti. Öyle değil mi? Hala da öğretmeye devam ediyor. İsma'u kulak verin. Allah konuşuyor. Muhatap alıyor kulunu. Diyor ki kulum sen bu dünyada ve de ukbada saadet mi istiyorsun? Şunu şunu yap, şunu şunu yapma. Duydun. Bir de diyorsun ki üstüne üstlük. Altına imzanı atarak diyorsun ki Semmi'ne. Biz bu işin cahili değiliz. Duymamazlık filan yapmadık ha. Duyduk. Allah bizden neyi istediyse buna vakıfız. Ama ondan sonra öyle bir cüretkarlık ortaya koyuyorsun ki hiç çekinmeden hiçbir şey yapmadan asayna diyorsun. Allah Azze ve Celle bunlara kadaplanıyor. Size diyor imanınız ne kötü şeyler emrediyor. Böyle olmaz. İman oto kontroldür. Sen Rabb-u Teala'ya iman ettiğini tasdik ettiysen Âmenna bi Rabbil alemin dediysen Allah senden neyi istediyse yapacaksın. Allah senden de neyi istemediyse yapmayacaksın. Tabi Semihna ve Asayna çok çok ürkütücü bir kavram. Az önce bir ifade kullandım hatırlayınız. Dedim ki bu ayetin, bu kavramın altında ve ağırlığında ben eziliyorum. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam da sahabelerine bir olay cereyan ettiğinde siz semina ve asayna mı yapıyorsunuz diye itham ettiği, suçladığı bir vaka vardır. Anlatacağım. Anlatacağım. Olayın vahametini anlayalım diye anlatacağım inşallahürahman. Semi'na ve asayna'nın ne kadar ciddi bir mevzu olduğunu anlatmaya çalışacağım. Rasul Aleyhissalatu Vesselam sahabelerine bile söyledi bunu. Birazdan inşallah zikredeceğim. Sizden öncekiler gibi semi'na ve asayna mı diyorsunuz? Allahu akbar. Bunu Resul sahabe'ler ne diyor ya? Kardeşlerim Bakara suresi 284. ayeti kerime nazil olur. Hangi ayet hatırlayabildiniz mi? Zikredeyim inşallah. Ba'da a'udhu billah. Lillahi ma fi'ssemavati ve ma fi'l-ard ve in تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم يحاسبكم به الله فاغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء.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 Sizin açığa vurduğunuzu da nefsinizde gizli olarak tuttuğunuzu Allah bilir. Bildiği gibi de bunlardan ötürü sizi hesaba çekecektir. Anlaşıldı mı ayet? Gizli tuttuğumuz yahut da açığa vurduğumuz. Örneğin neyi kastediyorum? Siz bir kardeşinize sadece içinizden kin güttünüz Allah hesap soracağım diyor. Bir cinayet planladınız ama yapmadınız. Sadece düşündünüz. İçinizde gizli tuttunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki hesaba çekeceğim sizi. Subhanallah. Ayet bu. Tabi ayetin ilk muhatabı sahabeyi ikram. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Allah hepsinden razı olsun. Bu ayeti teker teker duyduklarında hiçbir tanesi istisnasız Muslime ve İmam Ahmed'in rivayetlerine bakın. İstisnasız herkes ağlamıştır Vallahi ayet ağır Namaz kıldın bunun hesabını soracak Allah doğru Cinayet işledin Allah soracak Hırsızlık yaptın Allah soracak Ama düşündün ama yapmadın Allah yine soracak Ayet bu Sahabelerin hepsi ağlamaklıdır Muslim de geçer Derler ki bir araya geldiğinde Vallahi bizim halimiz harap. Secdeden ötürü artık alınları nasır tutmuştur sahabe-i ikramın. Derler ki cihat dedik, amenna. Öl dedi Allahu Teala, öldük. Öleceğiz de. Ama bu bize ağır geliyor. Çünkü içimdeki geçeni de kontrol etmek gerçekten güç. Allah bir de bizi bunlardan ötürü hesaba çekecekse, vallahi vay bizim halimize. Dediler ki bunu Allah'ın Resulüne götürelim. Topluca gittiler Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yanına gittiler gitmeye de Allah bir ayet indirmiş. Sahabeye yakışan nedir? Semihne ve ata'nadır. Biz sahabeyi böyle bildik ve böyle tanıdık. Ama ayet ağır. İçimden bir kardeşime kızdım. Kim besledim Allah hesap soracak. Bundan ötürü Allah'a hesap vereceğim. Hakikaten ağır. Bir sözcü seçerler. Konuşmasını isterler onun. Tabi kolay mı? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama diyecekler ki bu iş pek hoşumuza gitmedi. Tabir yerindeyse. He? Dediler ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama Ya Resulallah. Bak dediler. Kollarını sıvadılar. Dirseklerini, omuzlarını sıvadı sahabe. Dediler ki vallahi bu alındaki iz Vallahi Allah'a kasam ederim ki secde izidir ya Resulallah. Şu ellerin hepsi cihad için kılıç tutmuştur ya Resulallah. Vallahi cihat dediniz cihada gittik. Namaz emredildi namaz kıldık. Oruç emredildi oruç tuttuk. Vallahi hepsine amennâ. Hatta Allah öldesin yarın ölürüz ya Resulallah. Ama içimizde geçenleri kontrol edemiyoruz. Yevmül kıyamada bundan korkuyoruz. Sadece arz ettiler Allah'ın Resulüne. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gadaplandı. Aynen tabir şu, ifade şu. Dedi ki siz, bizim ayetimize geliyorum. Siz, sizden öncekilerin dediği gibi demeye başladınız. Siz de mi semi'na ve asaynacı oldunuz. Siz de mi Semihna ve Asaynacı oldunuz? Semihna ve Ata'nacı olun. Gufraneka Rabbena ve İleykel Mesir deyin dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselam. Sahabe dedi ki Eyvallah ya Resulallah. Semihna ve Asaynacı olmayacağız. Böyle bile olsa olmayacağız ya Rasulallah. Daha sahabeyi ikram meclisi terk etmemişti. Allah azza ve Celle merhamet etti ümmetine. Resulü aleyhissalatu vesselama merhamet etti. Sahabeye ve bize merhamet etti. Ve Allah azza ve Celle Resulüne şu ayeti indirdi. La yükellifullahu nefsen illa mus'aha Laha ma kesabet ve aleyha maktesebet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 Allah bu ayeti indirdi. "La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا Dedi ki Allah şu an itibariyle kişinin kaldıramayacağı yükten sorumlu tutmayacaktır. Subhanallah. Nesk Allahu Allah o ayeti. O hükmü nesk Allah. Ondan sonra da nasıl dua edilir öğretti Allah bizlere. Ve inanın semihna ve gibi mi oldunuz dedi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bize öğretti aslında. İşin özü semi'na ve asayna zihniyetinin temelinde bir şey yatar. Nedir o? Pazarlıkçı anlayış. Hoşuna gitmedi, isyan etti. Böyle olsa aslında olurdu. Şöyle olsa belki çok daha iyi olurdu. Sahabeleri de onun için buna teşbih etti peygamber. Siz geldiniz. Allahu Azimu Şanın sizin için takdir ettiği hükme pazarlık mı ediyorsunuz? Allah sizin için böyle takdir etti. Ama Allah Subhanahu ve Teala sahabelerine ve bizlere ne yaptı? Merhamet etti. Kardeşlerim, 94, 95 ve 96. ayeti kerimeler. Kısadır. Hepsini birlikte okumaya çalışacağım inşallah rahman ve onun üzerinden de bize e, azık olabilecek nitelikteki ayetleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. بعد أعوذ بالله قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتنمنوا بالموت إن كنتم صادقين Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianız da doğru iseniz haydi ölümü temenni ediniz. 95. ayeti kerime'de ise ve len yetemennahu ebeden asla ebediyetle onu temenni etmezler. bimâ kaddemet eydihim çünkü ellerinden yaptıklarından ötürü Allah azze ve celle bize söylüyor, haber veriyor. Diyor ki kesinlikle temenni etmezler. Vallahu alimun bi'z Allah zalimleri en iyi bilendir. 96. ayeti kerimede ise me'alan velet veletecidannu muharrasun nasi ala hayatin ve minellezina yeshraku. Yewaddu ahaduhum law yu'ammaruhu alf sene ve ma an وَاللّٰهُ basirun بِمَا يَعْمَلُونَ Yemin olsun ki sen onları yaşamaya ve hayata karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki ben bin sene yaşayayım. Oysa yaşatılması hiç kimseye azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz, şüphesiz ki görür. Evet. Şimdi 94 ve 95. ayeti kerimelerde özellikle... Allah subhanehu ve teala şuna vurgu yapmaya çalışıyor aziz dostlar. Şimdi aslında 94. ayet-i kerimede bir hodri meydan görüyoruz. Dikkat edin lütfen. Ne dedim? Hodri meydan. Allah azza ve celle meydan okuyor. Diyor ki haydin. Siz Yahudiler için söylüyor Allah subhanehu ve teala. Siz diyor ahiret yurdunun sizin tekelinizde olduğunu iddia ediyorsunuz. Yani ahiret yurdunda sözü geçen biziz. Yani cennet bizim elimizde. Biz nereye istersek biz oraya gideceğiz. Diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala. Eğer gerçekten bu tezinizde, bu iddianızda samimi iseniz, ölümü temenni edin. Doğru mu? Doğru bir meydan okuyuş mu? Vallahi öyle. Yani, eğer ki, siz ahiret yurdu benim elimdedir, cennet benim tek elimdedir. Ben istediğim zaman oraya girerim, istediğim zaman da oradan çıkarım. Ta bir yerindeyse benim ahiret yurdu gibi bir endişem yok iddiasında isen ölümü temenniyet Haydi, buyurun. Allah emre diyor. Bu meydan okuyuşun bizzat sahibi Allah'tır. Eğer ki siz ahiretin size ait olduğunu iddia ediyor. Cennet ve cehennem gibi bir kaygınız yok. Ve kendinizden eminseniz buyurun. Ölümü temenni edin. 95'te Allah cevap veriyor. Len. Len Arapçada ne demektir? Olumsuzluk edatı ama kıyamet vaktine kadar asla olumlu olması gibi bir ihtimal Söz konusu değildir. Onlar diyor asla ölümü temenni etmezler, etmeyecekler de diyor Allah. Şimdi bizim azımız ne olmalı bu ayette aziz dostlar? Bu ayetin bize en büyük öğretisi ne olmalı? Bu ayetin en büyük öğretisi şu. Şimdi Allah Azza ve celle'nin ifadesinden hareketle onlar ölümden korkuyor mu? Evet. Yani ölümü temenni etmiyorlar. Şimdi benim sorum şu size. Muhtaram Hazirun. Size yöneltiyorum soruyu. Bir insan ölümden niçin korkar? Ne dersiniz? Bir insan ölümden niçin kaçar? Bir insan eğer ölümden sonrası için güvende değilse ölümden korkar. Çok basit. Bir çizgi var arada. Ölüme kadar eğer ölümden sonrası için azık biriktirmediyse, ölümden sonra onu kurtaracak amelleri ile gitmediyse, ölüm herkesi korkutur. Hepimiz korkuyoruz ölümden, ama ölümden kaçmıyoruz. Çünkü bi iznillahi taala biz ölümden sonrası için yatırım yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz bi iznillahi taala. Şimdi hemen bir soru daha yönelteyim size. Öğretmen bir sınav yapacak olsa bir sınıfa. Bakınız bu ayet böyle anlaşılır. Eğer ki ahiret yurdundan eminseniz, kendinizi güvende hissediyor iseniz, orayla alakalı olarak bir kuşkunuz söz konusu değilse ölümü temenni edin dedi Allah. Ve neticede dedi ki bir sonraki ayette onlar asla ölümü temenni etmezler. Şimdi soru bir öğretmen bir sınıfı sınava tabi tutsa sınavdan hangi öğrenci korkar? Eyvallah Allah'sından razı olsun. Sınavına çalışmamış öğrenci korkar. Hatta ben liseden biliyorum çalışmış öğrenci hocam sınav kaçıncı saatte? Eee? Bu ders yapsak olmaz mı hocam? Hazır çünkü. Sınava diyor ki Odri Meydan. Ben sınav sonrasına hazırlık yaptım. Sınavdan da korkmuyorum. Ama sınava çalışmamış bir öğrenci he, bu sınavdan korkar. Aynı böyle. Ahiret için yatırım yaptıysan ölüm fıtri olarak korkutucudur. Ürkütücüdür. Amenna. Ama korkmayız. Çünkü biz Ölümden sonra bizim kurtuluşumuz olan cennet yatırımını bu dünyada yapıyoruz. Doğru mu? Biiznillahü teala. E yatırım yaptıktan sonra ölümden niye korkuyacağız? Biiznillahü teala Rabbü teala'nın da rahmeti, engin mağfireti var. Ama Yahudiler asla ölümü temenni etmediler. Ölümden hep kaçtılar. Çünkü iki nokta üst üste ölüm sonrası için yatırım yapmadılar tefsirul furkanın bugünkü en büyük azı, en büyük öğretisi bu olsun ölümden sonra emin olmak istiyorsak ölüm öncesi hazırlık yapacağız o zaman ölümden kaçmaya ölümden korkmaya gerek yok ümit ve ümitsizlik arasında olacağız aminna ama kaçmak ölümden sonrası için ancak yatırım yapmayanların işidir Emin olmak istiyorsak Ukba'da bu dünyada yatırım yapacağız. Bir örnek vereyim. Yani tavır ve davranış itibarıyla ayeti kerimeye çok moda mod uygun düştüğü için aldım bu örneği. Atatürk Havalimanı'nda dikkat edin ölümden kaçmak ve korkmakla alakalı. Subhanallah. İlginizi çekecektir öyle ümit ediyorum. Atatürk Havalimanı'nda ölümden korktuğu için yalnız başına kalırım da Azrail beni yakalayiverir endişesiyle 4,5 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşayan bir tane adam var. Yanlış duymadınız ha. Sürcü mikrofonda da bulunmadım yani. 4,5 yıldır evinde yaşamıyor. Çünkü havalanı biliyorsunuz kalabalık. Bir uçak iniyor bir uçak kalkıyor. Binlerce insan. Ve bu sadece ölümden korktuğu için. Ölümden sonrası için yatırım yaptı yapmadı şahsı tanımıyoruz. Ama diyor ki ölmekten korktuğum için yalnız yaşamaktan korkuyorum. Ölümden sonrası için de korktuğum için hiç kimsenin olmadığı yerde yaşamaktan korkuyorum. Dört buçuk yıldır Atatürk Havalimanı'nın dışında hiçbir yerde yaşamıyor. Niçin? Ölümden korktuğu için. Ama ukbasından emin olan bir kimse ölümden korkmaz. Doğru mu? Çünkü o ukbası için ölümünden önce cennet yatırımı yapmıştır. Rabbim bizi öyle salihlerden eylesin. Bu dünyada ölüm gelmeden önce cennet yatırımı yapanlardan eylesin inşallah. rahman. Ama ben bugün ölümü çok farklı temenni eden bir sahabeyi ağırlayacağım burada inşallah. Biz susacağız o konuşacak. Ölümden kaçılmaz böyle temenni edilir diye bize öğretiler ikram edecek o sahabe. Onu ağırlayacağız hep birlikte. Kim konuşsun? Abdullah ibni Rawahah radıyallahu anhun. İnanın saatler yetmez bu sahabeyi anlatmaya. Ama ölümü temenni etmek nasıl olmalı? Ümit ve ümitsizlik arasında böyle bir böyle bir duruş, böyle bir kamet ama ölümü istemek nasıl olmalı? Çünkü biz biliyoruz ve şahidiz ve o sahabe ve sahabeler de şahitti. Kim ki Allah'ın memnun edecek, cenneti kazanacak amel işlerse Allah onu ukbada mağdur etmez. Allah vaat ediyor. Bu işin garantörü Allah. İnna <Sessizlik> Allah la yuhliful miat. Allah sevadından dönücü değildir. Var mı ötesi? Vallahi yok. Cennet yatırımı yapacağız. O hal, o hal üzere ölmeye çalışacağız. Günlerden Mu'ta günü. Mu'ta. Mu'ta gazvesi farklıdır İslam tarihinde. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam daha Medine'de tayin eder komutanlarını. Der ki size Zeyd'i komutan tayin ediyorum. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gazveye seriyeye aynı anda üç komutanı hiçbir yerde tayin etmemiştir. Malum olan sahabeler der ki eğer ki Allah'ın Resulü ikinci bir komutan tayin ettiyse o komutan muhtemelen şehit olacaktır. Dedi ki Zeyd'in başına bir şey gelirse Cafer olsun. Cafer'in de başına bir şey gelirse Abdullah olsun. Abdullah İbni Revaha. Mu'ta'da Abdullah ibn Rawah savaş hazırlıkları devam ederken Medine'nin dışında hareket etmek üzereyken Abdullah ibn Rawah ağlamaya başlar. Gelir birisi der ki: "Abdullah, ölümden korktuğun için mi ağlıyorsun? Medine'yi terk ettiğin için mi ağlıyorsun?" Abdullah ibn Rawah der ki: "Vallahi bilemedin. Ben o muhte meydanında nasıl bir tavır ortaya koysam da cennete girsem diye düşünüyorum onun kaygısı ağlatıyor beni. Allah bakar. Peki diyor. Sahabeler Medine'nin dışına doğru gelmiş gitmeyen sahabeler var malum. Abdullah i̇bn Rawa haya şunu söylerler. Allah sizi salimen, ganimen Tekrar Medine'ye döndürsün der. Bu dua mıdır kardeşlerim? Gittiğin yerden sağ salim gel be kardeşim. Biz bunu demez miyiz? Deriz. Sahabe Abdullah İbni Revaha'ya bunu der. Kardeşim. Salimen gânimen git gel muteden. Rabu Teala seni korusun der. Sözü alır Abdullah İbni Ravaha Konuşan odur artık. Der ki. Sen bana böyle dua ettin etmesine de kardeşim, dikkat edin. Geri dönmek isteyen kim? Sen sağ salim dön diyorsun da, böyle bir duada bulunuyorsun da, geri dönmek isteyen kim? Ben geri dönmek istemiyorum ki. Geri dönmek istemiyorum ki vallahi. Allah beni bağışlasın, bu doğru. Bunu istiyorum Rabu u Teala'dan. Bir işi çıksın istiyorum karşıma. Mutede. Bak Rabb-u Teala'dan geri dönmeyi istemiyor. Diyor ki geri dönmek isteyen kim? Rabbim beni affetsin. Ama diyor Allah bana mutede birisini çıkarsın karşıma. Ve diyor ki öyle bir darbe indirsin ki bana vücudunda kocaman bir yara açılsın. Ben bunu istiyorum Allahu Teala'dan. Hatta diyor yetmedi. Köpüklü kan fışkırtacak... Kılıç darbesi vuracak yiğit çıkarsın karşıma. Siz hiç köpüklü kan fışkırtma ifadesini duydunuz mu? Ama biliyorum ki kurban keserken şahit oldunuz. Diyor ki öyle bir darbe indirsin ki kan köpüklü çıksın. Süngüsünü diyor ciğerime sapladığında ciğerim artık benden bir parça olmasın. Diyor ki sen bir de geri dön, geri dön diyorsun bana. Diyor ki vallahi ben salimen, ganimen gelmek istemiyorum. Ben muhtede şehit olmak istiyorum. Ben mutede ölümü istiyorum. Ben mutede Allah'a kavuşmak istiyorum. Hatta beni o hal üzere bulsunlar. Gezerlerken şehitleri, dua ederlerken şehitlere desinler ki vay Abdullah sen ne güzel şehitsin. Allah'tan diyor temennim ve isteğim budur. Ölüm istenir mi? İstenir. Nasıl istenir? Böyle istenir. İbni izhaka açın, muhterem kardeşlerim ve okuyun. Subhanallah. İnan bu ifade ürkütücü. Köpüklü kan fışkırtacak bir kılıç darbesi görmek istiyorum. Ölüm böyle temenni, edilmeli ve olmalı bence aziz dostlar tabi 96. ayeti kerimede ise subhanehu ve teala ilk önce bize şöyle bir tablo çizdi subhanehu ve teala dedi ki bakınız onlar ahiretten eminseler ölümü temenni etsinler edemezler dedi Allah 95. ayeti kerimede ise dedi ki öğretiyor bize azıklar sunuyor Allah ikram ediyor bize Allah diyor ki subhanahu ve ta'ala onların bir çoğunun da diyor dünyaya tamahkar olduğunu ve dünya hayatını çok sevdiğini görürsün şimdi denklem oldu şimdi hakikaten formül tamamlandı çünkü dünyayı sevmiyor özür diliyorum Ölümü sevmiyorsa bir kimse neyi seviyordur? Dünyayı seviyordur. Doğru mu? Yani bir kimse dünyayı seviyorsa ölümü sevmiyordur. Dünyaya kerih görüyorsa Rabbine kavuşmak istiyordur. Bu kadar basit. Bu denklem bu kadar basit. Hiç zor değil. Tabir yerindeyse bu ayeti kerimeyi biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hepinizin de bildiği bir hadiste aslında öğreniyoruz ve bize öğretiyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Vehn hastalığını duydunuz mu? Vehn. Hani size vehnin bulaşmasından korkuyorum diyor ya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ne demek vehn? Hubbuddunya ve karahiyetul maut. Ölümü kerih görmek, dünyayı ise sevmektir. İşte ayet aynen böyle bakınız, mealini verdim. Onları diyor, dünya hayatına çok meyilli görürsün ve düşkün görürsün. Bunun nedeni nedir? Ukbasından emin olmadığı için, ahireti sevmediği için, ölümden korktuğu için kişi ne yapar? Dünyaya yatırım yapar. Dünyayı sever ve ölmek istemez. Öyle ki, dünya hayatına onları tamahkar görürsün. Ne demektir aziz dostlar bu ayetin manası? Dünyaya yatırım yaptıklarını, ölümü ise çok az hatırladıklarını görürsün demektir. Ölümün kendisi başlı başına bir nasihat. Ve kafa bil mauti ya Ömer sana ölüm nasihat olarak yetmiyor mu? Çünkü ölüm bizim dünya hayatındaki amellerimizi koordine etmeli, doğru mu? Ama ayet dünya tamahlısıdır. Dünyaya yatırım yaparlar diyor. Dünyayı çok severler ve hiç ayrılmak istemezler. Ama bize bu ayetin öğretisi şu aziz dostlar. Biz biz eğer ki ukbadan emin olmak istiyorsak bu dünyada ölüm bize gelmeden önce dünyaya değil cennete yatırım yapacağız. İnşallah. Amcanın bir tanesi dünyaya tamahı ve dünya meşgalesiyle zihnimizin meşgul olmasını anlatmak adına bir gerçek hikayeyi anlatayım size. Hakikaten dünya bazen öyle bazen de değil. Şu anda bizi sarmaladı değil mi? Ukbaya değil de dünyaya yatırım yapar hale geldik değil mi? Ama Allah öyle istemiyor. Allah ukbaya yatırım yapın diyor. Eğer ki siz ahiretten emin olmak istiyorsanız cennetlik amel işleyin bu dünyada diyor. Dünyalık değil. Amcanın bir tanesi cemaatle namaz kılıyorlarmış. Dört rekatlık öğlen namazı muhtemelen. Dört rekatlık namaz olduğunu biliyorum. Farz namazındalar. İmam selam vermiş. İmam selam verdikten sonra cemaat ikiye bölünmüş. Üçte mi selam verdi? Dörtte mi selam verdi? Bir ihtilaf. Şimdi hoca Üçte mi verdi? Dörtte mi verdi? Cemaat demiş ki yok dörtteydi sizin aklınız nerede? Yok üçte selam verdi namazı yenilememiz gerekir. Böyle bir tartışma ciddi manada caminin içerisinde süre dursun. Amcanın bir tanesi çıkmış gelmiş. Aynı cemaatta hazır namazda. Demiş ki hocam namazı iade edeceğiz. Biz demiş bu öğle namazının dört rekat farzını üç kıldık. Demiş ki amca bak bunu üç olduğunu iddia edenler de var. Dört olduğunu iddia edenler de var. Yeniden kılmaya kılalım da sen nereden vardın bu kanata? Demiş ki evlat benim demiş dört tane dairem var. Her bir rekatta bir kira toplamaya gidiyorum. Demiş ki üçüncü dairedeyken sen selam verdin. Demiş daha dördü toplamadım hocam. Demiş ki tamam namazı iade edeceğiz. Delil sağlam. Ukba için yatırım yaparken bile dünya ile meşgul oluyor. Ama ayet öyle istemiyor. Ayet senden dünyaya çok tamah eden değil. Tamamıyla Ukbay'a tamah eden et olmamızı istiyor. Şimdi bu böyle. Ama ben istediğim ki bugünkü dersimizi ve perdemizi sahabeyle bitirelim dünya hayatına yatırım değil de ahirete yatırım nasıl yapılırmış bize bir tane sahabeyi ikram misafir olsun o anlatsın nasıl anlayış ve izan mentalite nasıl olurmuş bize öğretsin kimi misafir edeceğim biliyor musunuz İnfak deyince atla gelen Ebu Talha Ebu Talha'nın infakla ilgili rivayetlerini anlatsak çoklarca vaktimizi alır az önce anlattığım bu darbe meseli bir canlı tutun bir de sahabenin şimdiki anlatacağım rivayetine bakın kahramanın adı Ebu Talha Ebu Talha bildiğiniz üzere çok zengin Yatırım ahirete olmalı. Onu anlatacak bize. Mikrofonu ve sözü ona vereceğiz. Ebu Talha'nın çoklarca bahçesi var. Kuyuları var. Atları var. Var da var mübarek. Bir gün Abu Talha en çok sevdiği bahçede kocaman gözlerin uzaklığını alamadığı kadar büyüklükte cıvıl cıvıl yeşil yeşil Tabir yerindeyse dünyada bir cennetlik diyebileceğimiz bir bahçede namaz kılıyor Abu Talha. En çok sevdiği bahçelerden bir tanesi. En çok verim aldığı ve para kazandığı bahçelerden bir tanesi. Abu Talha radıyallahu anh. Ebu Talha namaz kılar bahçesinde. Şöyle gözleri hafiften bahçelerine hurmalara doğru kayar Ebu Talha'nın namazı üçte mi selam verdim dörtte mi selam verdi bilemez tekrar namaza durur ve üç namaz üç rekat kıldığına kanaat getirdikten sonra namazını tekrar eder iade eder Ebu Talha namazını iade ettikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der demez Ebu Talha Soluğu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alır Der ki ya Resulallah beni dinle Benim anam babam sana feda olsun Fedake ummi ve abi ya Resulallah Beni dinle Allah'ın Resulü Ben şu anda bahçeden geliyorum Ben namazımı üç mü kıldım dört rekat mı kıldım bilemedim Sahip olduğum bahçeden dolayı bilemedim beni dünyaya bağlayan, senden, ukbadan, cennetten uzak tutan, en sevdiğim bahçemi, senin ve rabb Teala'nın yolunda infak ediyorum. Çünkü bu bahçe, beni Allah Azze ve Celle'yi anmaktan alıkoyuyor. Subhanallah. Namazda, Bahçenin güzelliği sahabenin dikkatini dağıttığı için bu dünyadan beni alı koyuyor anlayışından hareketle bahçesinin tamamını Allah yolunda infak ediyor. Diyor ki ne olur ne olmaz. Yatırımımız var Ukbaya olsun. Allah Subhanahu ve Taala bizlere de böyle dünya ve ukba anlayışı ikram etsin. Böyle anlayışlar bahsetsin Allah Subhanehu ve Teala bizlere. Rabu Teala bizlere Kur'an'ın ayetlerini anlamayı ve anladıklarımızla da amil olmayı nasip olmaya sergilsin. Rabbim bizleri rıza-ı ilahisinden ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıdan içtinap edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun. و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته